ve أَنَّ enne Muhammeden وَرَسُولُهُ رَبِّ rasuluhu Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukte اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك Ehli dair yazdığı Sunne'nin o esasların içerisinden maddesine ulaşmıştır ama madde Bayağı bir uzun olduğu için geçen hafta yarısını işledik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son İmam Ahmet'ten, İmam Ahmet'in mezhebinden şefaati, kabir azabını ve buna benzer havzı, cennetin ve cehennemin şu anda yaratılmış iki mahluk olduğunu inkar eden, hadisleri inkar edenleri Allah'a ve Resulüne kafir olduğunu İmam Ahmet'ten nakletmişti en son sözde. Demişti ki, kim Kur'an'ın bir ayetini inkar etmekle kafir oluyorsa aynı şekilde sünnetten bir hadis inkar eden de kafir olur dedi. İnsanlar ne yaptılar? Sünneti terk ettiler, kelama daldılar ve bir müddet böyle devam ettiler. Wa vajadu mines sultani me'unetu ala zelik. Ve sultanın o dönemdeki halife memunun yardımını da yanlarına aldılar. Halife memud muteziyle imamlarından etkilenmişti. O yüzden ehli sünneye baskı yapıyorlardı. Ehli sünnetin düşündüğü şekilde düşünen insanları ya hapsediyorlardı ya da öldürüp şehit ediyorlardı. Tıpkı bugün olduğu gibi. Belki bugün diğer tarafta sünnet ehlinin karşısında halife memun yok. Bugün sünnet ehlinin karşısında yeryüzünün en habis pis tağutları var. Dün halife memun namaz kılıyordu Halife Me'mun Allah'ın şeriatıyla hüküm ediyordu. Halife Me'mun şeriat mahkemeleri kurmuştu. Ama bugün ehl karşısında onları hapseten, onları hapislere tıkayıp canlarına teşebbüs eden insanlar Allah'ın şeriatını yüzüne kaldırmış durumdalar. Nasıl ki ehl şu anda azınlıktaysa bu sebepten ötürü dün de mutezile imamlarından etkilendiği için Halife Memun'un gücünü ve sultasını yanına alanlar Halife Memun'un sultasıyla gücüyle İslam ehline zulmediyorlardı. Ve veda'u sayfa. Kılıcı koydular Müslümanların üzerine Müslümanları korkutmak için. Burada Halife Memun'un bu basıllara meyletmesinin bir illeti var. Çünkü kendisine hep mutezileleri arkadaş ve dost edinmişti. Allah daayette diyor ki ya eyuhellezine amenu la tattahidu bitanah min ey iman edenler sizden başkalarını sakın kendinize dost edinmeyin. Allah Resulü bir gerçekten haber vermiş. Er raculu ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yukhalliluh. Kişi arkadaşının dostunun dini üzeredir. Herkes kimi dost edindiğine iyi baksın diyor Aleyhisselatu vesselam. Allah kitabın başından sonuna kadar ya eyühelledeene amenu la tettahizul kafirin min diyor. Ey iman edenler, kafirleri Müslümanların dışında dostlar edinmeyin. Kişinin dostu neyse dini de odur. Bana dostunu söyle ki ben de sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü söyleyen atalar önceden şeriatın kalıntılarıyla fikirlerini ve sözlerini ortaya koyan insanlardır. Şimdi insanlar şeriatın cahilii oldukları için böyle güzel özlü sözler ağızlarından çıkmıyor. O dönemde de Halife Memun, o Kur'an mahluptur fitnesi çıktığı vakitlerde ne yaptı? Mutezileleri kendilerine arkadaş ettiği için o Mutezile ile imamlar Halife Memun'u saptırdılar. Wassta da dunen aynı şekilde kırbaçladılar ehli sünnîyi. İmam Ahmed bin Hammed işkence gördü. Defalarca kırbaçlandı. Ve hatta rivayetlerde biz İmam Ahmed'in işkence gördüğü yerin bacasında melekleri gördük diye insanlar rivayet eder hale geldiler. İmam Ahmet'e o kadar eziyet ettiler, o kadar eziyet ettiler. İmam Ahmet'e dönemin muhaddisi Yahya İbni Ma'in gelip, Ya Ahmet, Ammar da ikrah altındaydı ve Ammar küfür sözünü söyledi müşriklerin işkencesinden kurtulmak için. Sen de söyle ondan sonra dersin ki Kur'an mahluk değildir, insanlara izah edersin. Yahya bin Ma'in'den yüz çevirdi. Rivayetlere göre bir sene ondan selam almamış, yolda gördüğünde yolunu çevirmiş. Yahya bin Ma'in'den. Yahya bin Ma'in yanından çıktıktan sonra da İmam Ahmet diyor ki, bakın şu adama bana Ammar'ın kıssasını anlatıyor. Halbuki Ammar'ın kıssasında Ammar'ın annesi babası şehit edilmiş. Öyle bir ikrahın altında Ammar küfür sözünü söylemiş. Yani kendisine vurulan kırbaçların, kendisinin hasta olmasının İmam Ahmed'e göre ikrah ona söz konusu olmadığını beyan ediyor İmam Ahmed. Kendisi ruhsata yapışmıyor, azameti seçiyor. Allah da ona bu sabrı neticesinde ehli Sünne'nin imamlığı gibi bir nimeti ona ikram ediyor Allah. Hatırlayın biz ne demiştik? Beni İsra ile Yahudilere Allah ne zaman yardım etti? Leme <gülüyor> Ne zaman ki sabrettiler? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَاِلْمَةً يَهْدُونَا Onlar ne zaman ki sabrettiler ve ayetlerimize yakinen iman ettiler, işte biz de onlara Allah'ın izniyle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah. İki tane şart var dinde imamiyette. Bir, ayetlere yakinen iman etmek şek şüphe taşımadan. Bir, bu. iki. Allah'ın bu dinini yaşarken ve insanları bu yaşamaya davet ederken başımıza gelen ezalara sabretmek. Eğer bu iki sıfatla Allah bizi rızıklandırırsa, Allah bizi ne yapar? İnsanlara imam kılar ki bunu Allah'tan talep etmek peygamberlerin yoludur. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا كُورَةَ عَيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Allah müminlerin duasını naklediyor. Rabbimiz bize gözümüzün aydınlı olacak eşler ve çocuklar ver, bizi muttakilere imam kıl diye müminler Allah'a dua ediyorlar. O imamiyette unutmamamız gereken bir şey var ki, buna talipse başımıza musibet yağmurun toprağa indiği gibi inecektir. Fakirlik beraberinde bulacaktır. Sıkıntı, meşakkat beraberinde insana isabet edip ulaşacaktır. Tabrederseler insanların seyyidi efendisi olacaklardır. Sabretmezlerse cehennemin en aşağısında aşağılar aşağısında olacaklardır. O yüzden Hazreti Ömer'in zamanında radiyallahu anhu İran'ın kapılarına kadar sahabe dayandığı zaman dedi ki Rüstem sizi buraya ne getirdi? Siz çöldeki deve çobanlarıydınız. Ne işiniz var burada? Dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye geldik dedi koskoca bugünün Amerikası veya Rusyası İran'ın kralı var yöneticisi Rüstem adında bir şahıs var Arap Yarımadası'ndan çölden çıkıp gelen deve çobanı ona meydan okuyor bu İslam'ın izzeti Halid İbnül Velid döneminde de komutanken bir kadın bir kadın Müslüman kadın esir alınıyor Halid sadece mektup yazıyor çabuk onu bırak senin içki içmekten lezzet alan askerlerin varsa, benim ölmekten lezzet alan askerlerin var, onlarla üzerine yürür, hepinizin kellesini keserim diyor. Ve anında kafir kral mektubu alır almaz kadını serbest bırakıyorlar. İslam'ın izzeti budur. Halitler, Ömerler, Sa'd ibn Abi Waqqaslar ve İbni Ubadeler Allah'ın dinini yaşamak noktasında sabrettikleri zaman Allah onlara bu nimeti verdi. Armut piş ağzıma düş halkın arasında konuşulan bu... Kelime de olduğu gibi hiçbir şey bir anda kendiliğinden olup da önümüze hazır gelmez. Bir şeyin oluşması için sabreden, hayırda önce olan insanlar lazım. Es-sabiqune. Es Es-sabiqun el-efdalun min el-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezina ittabe'uhum biihsanin anhum ve radi an O hayırda öne geçen muhacir ve ensardan hayırda yarışanlar Allah Allah'ın dinini hakim kılmak için sabredenler var ya ve onlara güzellikle tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Çünkü onlar dil noktasında başına gelen ezalara ve sıkıntılara sabrettiler. Sahabeye öyle ambargo uygulandı ki, sahabe yeşillik yemek zorunda kaldılar. O yüzden rivayetlerde zikredildiği gibi, koynun pislediği gibi yuvarlak yuvarlak pisliyordu dışkılarını Öyle bir ambargo var, yemek verilmiyor, içecek verilmiyor. Niye? Bu şirktir, yapan müslümandır dedikleri için mi? Bu şirktir, yapan cahiller dindedir, onlar cennete girecekler dedikleri için mi? Vallahi hayır, dediler ki bu şirktir, yapan da müşriktir, ebedi cehennemdedir. Bunu dedikleri için eza ettiler onlara. Biz de bu hakikati, dinin bu aslını insanların önüne koyarsak, iyi bilelim ki bize madalyalar, plaketler takmayacaklar, bizi hapishanelerin bize hapishanelerin kapısını gösterecekler bize bizi bizleri fakirlikle korkutacaklar iş verdirmeyecekler sakallılara sakalınızı kesin diyecekler rızık istiyorsanız para istiyorsanız dininizden bir şeyleri bize vermeniz lazım diyecekler niye eza edilsin ki insanlar dininden dönsünler diye Allah'ın sünneti her dönemde aynı değişmiyor İslam devleti olmasına rağmen o dönemde de ehli sünnete bu fitne çıktığı zaman bu eziyetler yapılmıştı. Fedarata ilmi sünneti vel cemaati ve ohenu huma ve sarata maktumin li fiha. O dönemde diyor sünnetin ve cemaatin ilmi ehli sünne ve cemaatin ilmi gizli gizli talim ediliyordu. Gizli gizli öğretiliyordu. Niye o gün bid'atlar ve kelam ilmi yayılmıştı her tarafa insanlar o sapıklıkları okuyordular. Waliketratihim vate hazul mecalice va azharura Onlar sayılarını çoğalttılar, meclislerini arttırdılar ve görüşlerini bu meclislerde izhar etmeye başladılar, ortaya koymaya başladılar. Wawda'ufi hil kutub. Kitaplar yazdılar bu fikirlerini anlatmak için cehmiyle, o sapık görüşlerini. Allah görmez, Allah işitmez, duymaz dedikleri haşa, Allah'ın sıfatlarını inkar ettikleri o pis habis görüşlerini ne yaptılar? Kitaplar yazıp insanlara sundular. Peki sadece bunu zamanında cehmiler mi yaptılar? Bu asırda bunun yansıması yok mu? Evet bu asırda da bunun yansıması var. Şeytanın, iblisin, insan dostları olan asrın kafir yöneticileri ve kafir onların avaneleri, yardımcıları ne yapıyorlar? İnsanlara şirklerini İslam gibi göstermek için önce imamlara para veriyorlar, sonra da heva ve heveslerine göre kitaplarını yazdırıp açtıkları okullarda din adına bu kitapları okutuyorlar. O kitaplarda sadece abdesti bozan unsurlar yazıyor, o kitaplarda sadece namazı bozan unsurlar yazıyor ama binlerce basılan kitabın içerisinde bir sayfada dahi imanı bozan şeyler anlatılmıyor. Onlar bunu niye yaptılar? Kendi pis, habis görüşlerini insanlara din diye sunup insanları saptırmak için bunu böyle yaptılar. وَاَتْمَعُ النَّاسِ وَطَلَبُ لَهُمُ الرِّئَاسَ İnsanlar onlara tamah ettiler, onlara yöneldiler ve onları kendilerine lider yaptılar. Sapıkları kendilerine lider yaptılar. Allah'ın şeriatını bilmeyen cahilleri kendilerine lider yaptıkları için hem kendileri saptılar hem de başkalarını saptırdılar. Rabbenâ inna ve fa Rabbimiz biz alimlerimize ve yöneticilerimize itaat ettik de onlar senin bizim din, senin bizi senin dininden saptırdılar dediler. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve ayette cehennemliklerin konuşmasından haber vererek dedi ki: Cehennemlikler birbirlerine dediler ki: Siz bizleri saptırmak için gece gündüz tuzaklar kuruyordunuz. Gece gündüz tuzaklar kurup bizi Allah'ın yolundan saptırmak istiyordunuz dediler. Bugün olduğu gibi, gecelerini gündüzlerini insanları şeytana kul yapmak için uğraşan yöneticilerin ve alimlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Fakat fitneten azîmeten büyük bir fitne idi bu. Lemyenjumin ha bundan çok az kişi kurtuldu. İlla men asemallah. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri kurtuldular. Allah'ın korudukları kurtuldular. Başkaları asla kurtulamadılar. Ancak Kur'an'a yapışan, sünnete yapışan ve bunun üzerine sabreden insanlar ne yaptılar? Sebat edebildiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La tetemennu liqan ma'al adu." Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. "Fe'selu'llaha'l <gülüyor> afiye." Allah'tan afiyet dileyin. اِذَا لَقِيْتُمُوهُ فَاسْفِرُ Düşmanla da karşılaşırsanız Allah'ın kaderi gereği o zaman da sabredin. وَعْلَمْ اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ف۪ي ذِلَالِ السُّيُّهُ İyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır diyor aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> düşmanla karşılaşmayı ummuyoruz. Musibet istemiyoruz. Ama bugün İslam'ı yaşayan insan iyi bilsin ki düşmanla karşılaşacak. ...musibetler yağmurun toprağa indiği gibi başına inecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüm'deki sahih hadiste dediği gibi... ...insan gece, mümin geceleyecek, akşamlayacak, sabaha kafir sabahlayacak. Sabah mümin olacak, akşamladığında kafir olacak. Hadisin sonuna dikkat buyurun. Az bir dünyalık için ahiretini satacak. Az bir dünyalık menfaat için ahiretini satacak. Dininden taviz verecek. Az bir dünyalık. Üç kuruş maaş alacak, ahiretini satmış. Üç kuruş maaş için, üç kuruş para için Allah'ın velilerini yakalayıp hapishaneye tıkıyor. Sonra da diyor ki rızık parası. Rızık peşinde koşuyoruz bizde. Görevimizi yapıyoruz. Emrin kuluyuz biz diyor. Yoksa isteyerek yapmıyoruz diyor. Kendisi Allah'ın ayette dediği gibi kıyamet günü kafirler... Kendi aleyhilerine kafir olduklarına şehadet edecekler diyor ayette. Diyecekler ki biz dünyadayken kafirdik. O yüzden bu ahmak kafir diyor ki ben emrin kuluyum. Allah ağzından müşrik olduğunu kendine söyletiyor. Emrin kulu olmak Allah'tan başkasına kul olmak demektir. Allah'ın kulu olmak emirler Allah'ın emrine muhalifse o emirleri terk etmek demektir. Allah'ın ayeti bunlar üzerinde tecelli etmiş ve kendileri Allah'tan başka emirlere kul olduklarını kendileri ikrar etmişlerdir. فَاَذْنَا مَا كَانَ يُس۪يبُ الرَّجُلْ مِنْ مَجَالِسَتِهِمْ مَجَالِسَتِهِ اَنْ مَجَالِسَتِهِ يَشُقْقُ ف۪ي دِينِهِ Bunlara katılmayan insanlar en azından bunların meclislerinde oturmakla dinlerinde şüpheye düşmüşlerdir. Bakın buraya dikkat edin. İnsan nedir dedik dostunun dini üzeredir. Bazı kardeşler gelip soruyorlar, ya falan bölgede bir adam varmış, akideti bozuk ama adamın ilmi varmış, gidip faydalanalım mı? O adamdan zerre kadar hayır gelmez. Berbehari'nin dediği gibi cehmilere katılmasalar bile, ehli sünnete kendilerini yakın hissetseler bile o bidat meclislerinde, o şüphe meclislerinde oturdukları için dinlerinde şüpheye düştüler. Bir şeye inandıklarını dilleriyle söylediler ama kalplerinde şüpheler vardı. O yüzden münafıklar hadis suresinde Allah'ın zikrettiği gibi müminlere diyecekler ki durun sizin nurunuzdan biz de faydalanalım. Dünyadayken bizler sizlerle beraberdik diyecek münafıklar. Müminler de onlara diyecek ki hayır sizleri kuruntular aldatmıştı şüpheler içerisinde yüzüp duruyordunuz sizler diyecekler. Münafıkları helak eden şey dinlerinde içine düşmüş oldukları fitneleriydi. Şüphelerdi. Allah'ın vaadinden şüphe etmeleriydi. O yüzden bugün bu bidat ehliyle veya şirk ehliyle oturup ben ondan ilim talep ediyorum diye kendini kandırıp da dinine şüpheler sokan adam helakın eşiğindedir. Az kalmıştır helak olmasına. İtikadı bozuk olan usulü menheci bozuk olan, seleften fersak fersak, sahabe tabin etpahat tabinle fersak fersak uzak olan insanların, uzak yakın İslam'la alakası yoktur, onlardan hiçbir ilim talep edilmez. Avy tabi ahum, avyara raihum al hak, ya onlara tabi oldular, onlarla oturanlar, ya da onların görüşlerinin hak olduğunu zannettiler. Wa la yedri ennu ala hak ou ala batil, Öyle bir hale geldiler ki kimin hak kimin batıl üzere olduğunu bilemediler. Dinlerinde şüpheler içerisinde kaldılar. Adam kime Müslüman kime müşrik diyecek şüpheler kafasını yemiş bitirmiş. Her gün ayrı bir inançla itikatla başını yastığa koyuyor ve sabah kaldırıyor. Neden? Şüphe şüphe şüphe şüphe. İnne şeyatîne le yuhûnûne ilâ evliyâihim li yucâdilûkum. Şeytanlar dostlarına sizinle vahyet mücadele etmeleri için ne yaparlar? vahye diller. İblisler vahye diyorlar. İnsan onların dostları da şeytanları da ne yapıyorlar? O vahiy ile Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Fehelaka halqu hatta kana Yaratılmışlar helak oldular ta ki eyyamu Cafer elledi yuqal el -mutevekkel. Mutevekkel denen Cafer'in dönemine kadar bu böyle devam etti. Cafer dediği Mutawakkil dediği Mütevekkil lakabı, asıl adı Cafer. Ee, Cafer İbn-i Mu'tasim Billah, i̇bn Muhammed i̇bn Rashid Harun i̇bn Mehdi. Gerçek adı bu. Abbasî halifelerinden, Bağdatlı kendisi ve Kureş kabilesinden, peygamberin soyundan. Ta ki onun dönemine kadar bu bidatlar devam etti. Sonra mütevekkil lakabını verdiler dönemindeki Müslümanlar ona. Neden? Neden? mu Allah dediler Allah'a tevekkül etti ve bu Bidat'ı ortadan kaldırdık kendi felafeti döneminde ve et ve Allahu Allah o adamın eliyle o güzel yöneticinin eliyle bu bidatları ateşini söndürdü vaat Harabihir hak onlar onun vesilesiyle Allah hakkı izhar etti varal harabihi ehli sünne bununla ehli sünnet izhar oldular وقالت سنههم ما قلتهم وكثره اهل البدع الى يومنا Onların bu dilleriyle söyledikleri yok oldu. Azlığına rağmen ehli sünnetin azlığına rağmen onların şan ve şöhretleri, fetvaları bugüne kadar ulaştı. Ama diğer bid'at ehlinin fetvaları bugüne kadar ulaşmadı. والرسم وعلام الضلال قد بقي منهم قوم يعملون بها. Öyle bir hal aldı ki resim, tablo öyle bir hal aldı ki Sapıklığın imamları geriye kaldılar, etbaaları onların yanından ayrıldılar. Bu da bize bir şey gösteriyor. İnsanlar neye tabiler? Güce tabiler. 13 sene Mekke'de peygamber gibi birinin aleyhissalatü davetine icabet eden adam sayısı 40. 10 senelik Medine döneminin sonunda veda haccında Müslüman olanların sayısı 100 binlerle ifade ediyorlar. Niye? insanların çoğu koyun ve deve sürüsüdür. Güç neredeyse oraya tabi olurlar. Bugün güç kafirlerdeyse kafirlere tabi olurlar, yarın güç Müslümanlardaysa Müslümanlara tabi olurlar. Bunlar münafıkların nifak ehlini, şirk ehlinin ortak vaftıdır. O yüzden eğer sabrederse o hak topluluk, o hak cemaat Allah'ın dini üzere, ve Allah'ın dinini yaşamak noktasında başına gelen musibetlere sabreder, iteler. Allah o azınlıkta olan topluluğa güç verdiği zaman o kafirlerin etbaalarının hepsinin Müslümanların etba olduğunu görecekler. Onlara tabi olduklarını görecekler. Bu Allah'ın değişmeyen sünnetidir. Ve yed'ûne ileyhe sadece imamları kalmıştı cehmi'lerin. Buna çağırıyorlardı. Leman'a yimnehum ve la ahet yahjuzuhum amma yekuluna ve Kimse onları yaptıklarından men etmiyordu çünkü onlar artık bitmişlerdi. Artık kendi kendilerini anlatabiliyorlardı bunu. Artık izah edemiyorlardı. İnsanlardan esba bulamıyorlardı yanlarına cehmiyle. Niye sapıklıkları Allah'ın yardımıyla ortaya çıkmıştır? 100. esas. Ve lem iyi bil ki ennehu lem tecu bidah au zendaka Hiçbir bidat, hiçbir zındıklık yok ki kat illa min el ria اتباع Her kalbi hastalıklı her kalbinde hastalığın bulunduğu her hem böyle hem böyle olan, iki yüzlü olanlar ne yaptılar? Bu bidatlarla, zındıklıklarla saptılar diyor. Zındık aslen Farsça bir kelimedir. İslam literatürüne daha sonradan İslam asıllarına daha sonradan girmişti. Alimler kullanmıştır. Zındığın manası aslen küfür üzeredir. Ama İslam izar eder ta ki Müslümanları dinlerinden saptırmak için. Zındık kelimesini bunun için kullanmış alimler. O yüzden ehli kitaptan bir grup diyorlardı ki اَمِنُوا وَجْهَنَّهَارِ وَآخِلُوا وَكْفُرُوا اَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Gidin o Muhammed'in ashabının yanına aleyhissalatü vesselam gidin iman edin Gündüz vakti, akşam vakti de küfredin, umulur ki onlar dinlerinde şüphe eder de dinlerinden dönerler dediler. Yahudi ve Hristiyanlar bunların planlarını yaptılar. Gidin onlara iman ettiktiğin, deyin, küfür ettiktiğin, ister istemez şüphe edecekler inançlarından. Ya acaba batıl üzere de sakıyor bu adamlar, girip girip çıkıyorlar diyecekler. Şeytanlar böyle planlar yapıyorlar. O dönemde de bu planları yapmışlardı. Yemilun ma'a kulli Her rüzgara kapılır o münafıklar diyor. Her rüzgara kapılırlar. Bir buradan eser bu tarafa, bir buradan eser bu tarafa. Muzaddibine beyne zalika ha'ula'i ve la Allah diyor ki münafıklar için onlar ne buradandırlar ne buradandırlar. Derler ki nu'minu bi ba'din ve Bir kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz, inkar ederiz. اُلَٰئِكَ bir ona Hakka Onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir diyor Allah subhanahu teala. Onlar imanla küfrün arasında bir yol tutmak istediler. Bugün nice insan kendince tevhidi anladığını iddia eden insan imanla küfür safının ortasını bulmaya çalışıyor. Ne küfür saflarına katılıyor ne iman saflarına. İman saflarına katılsak küfür saflarını terk etmesi lazım küfür safına katılmayı da kendine yediremiyor. Önceden söylediği sözler var. مُذَبْزَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ هَاُولَا la اِلَى هَاُولَا Ayette dediği gibi ne bu taraftan, ne bu taraftan, ne müşrik, ne müslüman, münafık gibi zelil bir şekilde Allah onun canını alıyor, o hal üzere ölüyor. فَمَنْ كَانَ هَاكَذَا فَلَا دِينَ لَهُ Böyle her rüzgara kapılan... Her şeye meyleden, her şüphenin peşine düşenler işte bunların dini yoktur diyor. قال Allahu تبارك وتعالى Allah Subhanahu ve Teala dedi ki diyor Azza ve Cel illa min ma Onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düştüler. Cehaletten dolayı ihtilafa düşmediler. İlimin olmamasından dolayı ihtilafa düşmediler. İlim vardı ama onların birbirine düşme sebebi aralarındaki çekememezlikti. vaka <gülüyor> <gülüyor> Allah gene <yine> dedi ki وَمَا خْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ O kendilerine nasip verilenler beyineler, deliller verilenler kendilerine deliller gelenler aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düştüler diyor Allah subhanahu Aralarındaki çekememezlik, aralarındaki hasetten dolayı ne yaptılar? ihtilafa düştüler. Tıpkı bugünkü insanların yaptıkları gibi. İnsanların ihtilafının sebepleri aralarındaki şahsi husumetler olmuş. Yoksa nasıl aykırı olduğu, peygamberin getirdiği dinin esaslarına aykırı olduğu için değil. وَهُمْ اُلَمَاءُ السُوءِ اَصْحَابِ التَّمَعِ وَالْبِدَعِ İmam Berbahari diyor ki böyle olanlar aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa sapıp muhalefet edenler onlar diyor kötü alimlerdir, bidat asabıdır diyor. Onlar etbaanı çoğaltmaya çalışan, arkasındaki kalabalıkların sayısını arttırmakla kendini mutmain kılan bidat ehli kötü sahte alimlerdir onlar. 102. esas "Ve lem ibil ki ennehu la yazalun nas fi isabati min ahli'l hak ve's sünne." ki insan insanların arasından ...hak ve Sünnete üzere olan bir taife... ...her zaman olacaktır diyor. Hak daimen vardır... ...ama Allah Azze ve Celle... ...bazen imtihanı gereği... ...hak ehlinin sayısını az kılar... ...bazen hak ehlinin sayısını çok kılar. İbn-i ...dediği gibi Allah ona rahmet etti... ...sakın bu yola suluk edenlerin... ...azlığı sizi korkutmasın diyor. Sakın tevhid yoluna... ...suluk eden tevhid yoluna giren... ...insanların bir avuç olması... ...sizleri hakka tabi olmaktan ürkütüp sakındırmasın. Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi... ...ehli sünne insanlar içerisinde her zaman gariptir. Ehli sünne şehirler arasında her zaman gariptir, azdır. Geçmiş bütün ulemalar hak ehlinin her zaman azlıkta olduğunu söylemişler. Çünkü onlar Kur'an'dan ve sünnetten almışlardı bu esasını. Allah kitabın başından sonuna kadar velakinne asfar annas la diyor. İnsanların çoğu bilmez diyor Allah. İb İbn Kesir Rahim Allah Yusuf 40. ayetteki bu ayetin bu lafzını tefsir ederken bu yüzden insanların çoğu müşriktir diyor İbn Kesir rahimeullah. Allah ayette ille inna la nansuru rusulana ve'l-lezina amenu fil dunya Allah tekitle söylüyor. Şüphesiz bizler kesinlikle hem Resullerimize hem de iman edenlere dünya hayatında yardım edeceğiz diyor Allah. Hem dünya hayatında hem müminlere hem de Resullere sadece Resullere değil. Allah bizlere de yardım eder sadece peygamberlere değil. Bizler adam olursak bizler Allah'ın dinine sımsıkı yapışırsak Allah o zaman bize yardımını indirir hudu bi kuvve diyor Allah beni İsrail'e. Koskoca Bakara Suresinin başından sonuna kadar İsrail oğulları pisliğini anlattıktan sonra kurtuluş reçetesi olarak hudu bi kuvve diyor. Bu kitabı kuvvetle alın, kuvvetle yapışın bu kitaba diyor. Bütün müşrik toplulukların ortak karakteri, ortak vasfı dindeki laçkalıkları, gevşeklikleridir. Biz dinimizde nasıl ki domates alırken pazarda o kadar ciddiyetle İyisine, kötüsüne dikkat ediyormuş gibi davranıyorsak, aynı dikkati de dinimizde gösteriyorsak o zaman Allah'ın izniyle Allah'ın yardımı bize yakındır. Ama yok biz dünyalık işlerimizde bir cep telefonu alacakken elli yere soruyorsak, bir bilgisayar alacaksak iyisinin ucuzunu araştırıp kılı kırk yarıp alıyorsak ama dinimizi yaşarken ve alırken bu ciddiyeti göstermiyorsak Allah'ın dinine sahip çıkmış olmayız. Allah da o zaman o topluluğu Yahudiler gibi kılar. Çünkü az önceki ayette aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düşen kavim Yahudilerdiler. Bu ümmetten de insanlar ne yapacaklar? Yahudilere benzeyecekler. Sizden öncekilerin sünnetine karış karış tabi olacaksınız. Şibran ve şibra. Karış karış, adım adım. Onlar kelerin deliğine girseler siz de onların arkasından kelerin deliğine gireceksiniz. Keler, kertenkeleye benzeyen Arap yarımadasında yaşayan bir hayvan. Öyle bir hayvan ki yuvasını çölün altına, toprağın altına yapıyor, bir kişilik yapıyor, dişisini dahi o yuvaya sokmuyor. Dişisi o yuvaya girmeye çalışsa ya kendini öldürüyor ya dişisini öldürüyor. Öyle bir hayvan. Öyle zor bir delik. Yahudi Hristiyanlar o deliğe girseler siz de arkalarından girmek için uğraşacaksınız. Adamlar Avrupa Hristiyan Birliği'ne demiyorlar Hristiyan Birliği de Avrupa Birliği'ne almayacağız diyorlar. Bunlar yırtıyorlar kendilerini gireceğiz diye. Peygamberin mucizesidir bu. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmak istiyorlar. Onların yoluna girmek, onların yoluna uymak istiyorlar. Sadece Bunların siyasetlerinde değil, bunların dinli yaşantılarında, amellerinde ve itikatlarında bunlar Yahudi ve Hristiyanlara benziyorlar. Cehmi'ler ne yapmışlardı? Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar etmişlerdi, öyle değil mi? Allah görmez, Allah duymaz, bilmez dediler haşa. Bu Yahudilikte bir mezheptir. Muheddin i̇bn Arabi gibi zındıkların ben Allah'ım demesi Hristiyanlıktaki başka bir mezhebin bu ümmetteki tezahürüdür. Çünkü Hristiyanlıkta bir meseleye göre her şey Allah'tır vahdeti vücuda inanırlar. Haşa. Muhyiddin İbnü'l-Arabî de Hristiyanlığın bu mezhebinin bu ümmetteki yansımasıdır. Hangi meseleye bakarsanız bakın, hangi konuya bakarsanız bakın, kesinlikle Yahudi Hristiyanların yaptığı hatanın aynısını bu ümmette de ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Yehtîhumullâhu ve yehdî bihim Dedi ya ümmette her zaman hak üzere azınlık da olsa bir taife olacak, bir grup olacak. Allah onları hidayet etmiştir ve onlarla da başkalarını hidayet edecektir Allah subhanahu ta'ala. Eğer dinde sebat ederseler Allah'ın verdiği dine sahip çıkar kuvvetli bir şekilde yapışırsalar Allah onların elleriyle başkalarını da ne yapacak? Hidayete erdirecek. Hem kendileri hidayete erecekler hem de başkalarını hidayete erdirecekler. Hakkın alametlerinden Yolda var olan işaretlerden bir tanesi de kişinin ıslah olmakla beraber etrafındakileri de ıslah etmesidir. Bu hak yolun sırat-ı en bariz, en açık işaretidir. Eğer hem kendimiz hem de yanımızdakiler ıslah oluyorsa inşallah Allah kıyamete kadar her zaman daim kılacağı o taifenin içerisinden biz de kılmıştır demektir. وَيُحْيَ بِهِمُ sünen Allah onlarla sünnetleri ihya edecektir. Bugün öyle bir gün olmuş bidatlar sünnet, sünnetler bidat olmuş. İnsanlar kandiller kutluyorlar Bidat kandiller Allah'ın ve Resulünün Dininde var olmayan Sahabenin kutlamadığı Sahabenin yapmadığı Onlara Kadir Gecesi emredilmiş ayette var O Kadir Gecesini ihya etmiyorlar Televizyonun başında geçiriyorlar Peygamberin Ramazan'ın son 10 günü itikaf'a çekilip mescitte ibadeti çekilme sünneti varken Onu ihya etmiyorlar Gidiyorlar kendi hevalarından şi Fatimilerin, Şii Fatimilerin Hicri 400'de çıkardığı miraç kandilini berat kandilini kutlamaya başlıyorlar. Allah'ın emrettiğini değil de ...Hevala'nın emrettiğini yapıyorlar. Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dediği gibi <gülüyor> ne yapacaklar? Ya falun a mela yu'marun ve ya kulun yamelun. Emredilmediklerini yapacaklar ve yapmadıklarını söyleyecekler. Böyle bir hale geldik, böyle bir vakte ulaştık, böyle bir zamana ulaştık ki insanlar bidatları sünnet kıldılar ve onlara tabi oldular. Allah bu hak taife ile sünnetleri ihya edecek. Eğer bizler sünnetleri ihya ediyorsak, ta el kaldırmasından sakalına kadar, kadınları peçesine kadar, erkekleri oturup kalkmalarına, kılık kıyafetlerine kadar, hayatının her noktasında hanımıyla ilişkiye girerken, tuvalete girip çıkarken, yemeğini yerken, hangi mesele olursa olsun, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sünneti üzere yaşayanlar, kıyamete <gülüyor> kadar var olan o hak taife olacaklar. فهم الذين وصفهم الله تعالى ihtilaf Allah diyor onları berbehari, ihtilafların arasında azınlık olarak zikretti diyor. O hak taifeyi, kıyamete kadar var olan hak taifeyi, ihtilafların arasında azınlık zikretti. Dedi ki Allah, وَمَقْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Onlar kendilerine ilim beyineler geldikten sonra aralarındaki anlaşmazlıklar, çekememezlikten dolayı ihtilaf ettiler. فَسْتَثْنَاهُمْ <gülüyor> Şunları istisna etti ayetin devamında. Allah şöyle söyledi. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Beni İsrail ihtilafa düştüler ya aralarındaki çıkamamazlıktan dolayı. Allah iman edenlere hidayet etti. Ni nhtelefu fihi min insanların hakkında ihtilafa düştükleri haktan dolayı Allah o azınlık taife ediyor hidayet etti. Vallahu yahdi men yasha ila sirat al Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Bakara suresi 213. ayet. Allah subhane ve taala rahmeti gereği bütün ihtilaflardan o taifeyi ne yapmıştır? Çıkarmış, kurtarmıştır. Vakale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <coughs> ummeti, la tazalu min ummati la tazal tazalu taifetun min ummati zahirin ala al-haq ummati minna kıyamete kadar bir taife hakkı izhar etmeye devam edecekler la yedurruhum man khazalhum onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremezler hatta yeti emrullahi lahi hum zahirun onlar hakkı izhar ederken Allah'ın yardımı onlara gelecek diyor Allah'ın resulüyle haber verdiği bu hak hafi her dönemde ilimle vasıflıdır her dönemde ilimle, hüccetle düşmanlarına karşı galiptir. Her dönemde basın ehlinin şüphelerini ilimle defedenlerdir. Hüccetin Hücçetin, burhanın ve delilin her zaman yanında olduğu tayfedir. Güçlerinin olduğu dönemde de bazen silahla galiptirler, bazen silahla galip değildirler. O artık Allah'ın kaderiyledir. Allah ne yapar? Dilediği zaman imtihan gereği onlara güç verir, güçle imtihan eder, bazen de Allah onları zayıflıkla imtihan eder. Ama her dönemde bu hak taifetin, taifetül mansuranın en temel vasfı onlar ilim ehlidirler. Onlar hadis ehlidirler, onlar ilme tabi olurlar, peygamberin sünnetine tabi olurlar. İmam Bukhari ve İmam Ahmet diyor ki, taifetül mansura hadis ehli değilse ben onların kim olduğunu bilmiyorum diyor. İmam Bukhari ve İmam Ahmet taifetül mansuranın hadis ehli olduğunu haber veriyor. Peygamberin haber verdiği kıyamete kadar halk üzere baki kalacak toplumun temel vasıfları bunlardır. O dönemde de cehmiler bu fitneleri ortaya attığında onların bu pisliklerini ortaya çıkaran gene sünnet ehli oldular. Bugün de aynı şekilde sünnete sarılan insanlar bu kadar şirkin, bidatın ve pisliğin bulunduğu bir dönemde Allah'ın yardımı ve inayetiyle sünneti kaybedeceklerdir. Allah benim ve sizi sünnet ehli kılsın inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve Sormak için diye eklemek istediğim şey olamaz.